İstikameti devam ettirebilmek için mühim tavsiyeler Şuurumuzda iman ve ihlasın yerleşmesi nispetinde bedenimizin azaları müstakim olur Her bir salik itikadı ve ihlası nispetinde dinini tatbik eder, takva sahibi olur, müstakim olmaya çalışır Esas maksat hakkın huzuruna layıkıyla girmektir İstikametten başkasıyla da bu huzura giriş imkansızdır. Onun için şuurumuzu murakabeyle, azalarımızı şer'i tatbikatla çalıştırmalıyız ki, Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği hakiki istikamete sahip olalım. İşte bu oluş için hadisi şeriften şöyle buyuruldu. İsteqimu velen tuhsu ve'lemu enne hayra Salatu ve la yuhafizu al vudu'i illa mu'minun. Gizli ve aşikarede taat ve ibadeti iltizam ve menhiyattan içtinapla dosdoğru olun. Ve elbette birçoğunuz buna güç getiremezsiniz. Biliniz ki amelinizin en hayırlısı namazdır. Mü'minden başkası da abdest üzerine muhafazakar olmaz. Yani gücünüz yettiği kadar itikatta, taat ve ibadeti devam etmekte, büyük ve küçük günahlardan sakınmakta sebat edin. Elbette bu hususta sebat etmek çok zordur. Çok büyük bir gayreti ister. Çok büyük bir sabır ve tahammülü ister. Ümmetten zayıf olanlar elbette bunda sebat etmekten aciz kalırlar. O halde acizliği bertaraf edebilmek için salik, başlangıçta ciddi bir tövbe ile dine sarılır. Bidayette tövbeye muvaffak olmak kolaydır. Lakin tövbenin üzerinde devam etmek, Mustakim olabilmek için şartlar vardır. Bu şartları yerine getiren, Allah'ın izniyle muvaffak ve mustakim olur. 1. Cenabı Hakk'ın adetinden birisi de, tecelli-i iradidir. Kulun hiçbir şeyden haberi olmadığı halde, aniden kalbe, Hakka davetçi ilham gelir. Hadi tövbeye git, diye kalbe icbar eder. Bazen o ilhamla beraber, titreme ağlama da gelir. Ekser itibarıyla bu tecelli kamil meşayihın huzurundan, bakışından ve sözünden olur. Bu tecelliyeye tecelliyi irade denilir. Kalbe geldi ise mühlet vermek sizin ona teslim olmak ve derhal emrine itaat etmek lazımdır. Bu ilham seri o zeval olduğu için fırsatı kaçırmamak gerektir. Fırsatın kaçırılmamasının manası Kamil zevatı bulmak, samimiyetle onlarla sohbet etmek, kamil mürşit ise emrine girmek demektir. Hiçbir zaman insan tek başına kendine yolu tayin edemez. 2. Tövbenin akabinde eski günahlardan vazgeçmek, fena niyetlerden sıyrılmak ve iyiliği yapmanın devamına azimli olmaktır. Çünkü tövbeden sonra işret meclisinin arkadaşları ...insana dışta musallat olurlar. Çoğu zaman tekrar yoldan çıkarırlar. Buna dikkat lazımdır. gafs Hizani, ...münkir ve ehli bid'atin zararlarının, ...kilisede bulunanların zararlarından, ...daha ziyade olduğunu kaydetmiştir. Hatta bir şeyhe teslim olan kimsenin, ...ilimdeki hocası münkir olsa, ...onu bile terk etmesi gerekir. Sence ilimde yeri olmadık, ...herhangi bir şeyi anan baban emrederlerse, Onlara uyma. وَالتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ Benim yoluma inabe edenlerin yoluna uy. Ayeti kerimesinin emrine binaen, kişiyi istikamet yolundan geri bırakmak isteyen, ana baba, hatta ilimde hocası da olsa terk edilir ve ahirette dereceyi almaya sebep olan mürşide uyulur. Kaldı ki günah işlettiren kimselerden yüz çevirmek farzdır. Muşarun iley. ''Ben bir müddet şeyhimden istifade edemedim. Araştırdım. Baktım ki, hukuku bende olan bir alim var. Hukukundan dolayı ben de onunla irtibatlıyım. Ondan derhal yüz çevirdim. Çok kısa bir zamanda faidelendim. Halbuki o zat benim şeyhime münkir de değildi.'' Müntesip şeyhinden başkasına iltifat ederse, tecelli-i iradiye onda tesir etmez. Başlangıçta bu hissedilmez. Ancak tarikatte biraz ilerleyen zevat bunu hissederler, buyurmuştur. 3. Başlangıçta imkan derecesinde tarikatın adabını, usulünü güzelce öğrenmektir. Bir binanın temeli muhkem olmaz ise o bina yıkılmaya mahkum olduğu gibi, tarikata intisap ettikten sonra temel olan itikat ve niyet, o temelin üzerinde olacak adab ve usul dost doğru olmaz ise. Kısa bir zamandan sonra o tarikatta yıkılır. Mezhep imamına fıkıhta, Tarikat imamına tarikatta ittiba lazımdır. İtikad, ehl ve sünnet vel cemaatin itikadı, Niyet ve amelde fıkıh kitaplarını kendine kanat yapıp, O kanatla şeyhe ittiba edilir. Şeyh Cüneyt-i Bağdadi ruhu, Tarikatlerden faedelenmek için sebep, edep ve usuldur. Mahrum olanlar edebi öğrenmediklerindendir. Andolsun ki bizim yolumuz edepten başkası değildir demiştir. Hatta bir gün müntesiplerinden birisi meclisine sol ayakla girerken hiddetlenmiş. Siz sünnete riayet etmediğiniz için meclisimizden çıkın. Zira hayır meclislerine sağ ayakla, kazayı hacet yerine sol ayakla girilir. Çıkışta zıttı yapılır. Kendi evine ise sağ ayakla girilir. Sağ ayakla çıkılır buyurmuştur. 4. Allah'ın kahrından rahmetine sığınmaktır. Buna firar ilallah denilir. Yani şahıslardan nefret etmeksizin, gıybet, haber dolaştırmak gibi fısktan ibadete kaçmak demektir. Daha doğrusu halktan hakka sığınmaktır. Şahın Akşibent, halkı kalpten çıkarmak, fiilen sıfatlarını terk etmek, Resul-i Ekrem'in ahlakıyla ahlaklanmak, firar ilallah diye tabir olunur. Yoksa halkı terk etmenin manası, cuma ve cemaati terk etmek, uzlete çekilmek demek değildir, buyurmuştur. Mevlana-i Cami, başlangıçta muvakkat olarak uzlete çekilmek, halkı terk etmek sünnettir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, Vahyin başlangıcında üzlete çekilmiştir. Şer meclisleri terk etmek farzdır. Zira şerlileri terk etmeyen hayır yapmaya muvaffak olamaz. Hatta kalben şerlilere temayül, insanları şer işlemeye sevk eder. Bu hususta ayette emretmiştir. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ Zulmedenlerin meclislerinden sakının. Zira onların ateşi size de çarpar. Müfessirler kalben temayülü yasaklamıştır diye tasrih etmişlerdir buyurmuştur. Sultanul Cazibin bu ayeti şöyle beyan eder. Bu tarikatı inkar edenlerin meclisi ve diğer fısk meclisleri demircilerin dükkanına benzer. Demirci demirini çıkarıp iki kişi o demiri dövdüğünde ondan ateş fışkırır. Oturanlara isabet etti mi onları yakar. Fakat onların önünde önlük olduğu için yanmazlar. Mülkirlerin sözleri, gıybet, müstehcen söz söylemek lakırdıları ateş gibidir. Söz demir gibidir. İki çene onunla demir dövülen çekiç gibidir. Artık alemi misalde bunlar hep cisimlidir. Kalbi yakar, parlak olan ruhu kül haline getirir. Şeyh Ebu Medyen, tarikati inkar edenlerin meclisleri, müridi öldürücü zehirdir. Bu zehirden korunmayan şeyhinden faidelenemez. 5. Mürid şeyhine intisap ettikten sonra şeyhi hakkında son derece itikat etmelidir. Hatta üzerine gelen dini ve dünyevi nimetlerin hepsinin şeyhinin himmeti ile olduğuna, duasıyla geldiğine inanmalıdır. Bunda umum erbabı tarikat ittifak halindedirler. Burada mürid şöyle inanır. Şeyhim buluttur. Umum nimetler yağmur gibidir. Allah Teala bulutu yağmurun yağmasına sebep kılmıştır. Bulutsuz yağmur yağdırmaması adetindendir. Şeyhimi hidayetime sebep kılmıştır. Hakikatte hidayet edici Allah Teala'dır. Yağmur verici de Allah Teala'dır. Kutb Haydar'ın bir müridi Şeyh Şehabettin'in tekkesine misafir olmuş. Acıktığında başını kaldırıp Şeylillah ya Kutbettin Haydar diye kalbinde bağırmış ve iltica etmiştir. Şehabettin sehre verdiği kutsesi ruhuma haline vakıf olunca ona yedirmek için hizmetçiye emir vermiştir. Hizmetçi ona yemek götürmüş, yedirmiş. Derviş yemeğini yedikten sonra yüzünü Kutbettin şey Haydar Hazretilerinin köyüne döndürmüş. Şey lillah ya Kutbettin Haydar, imdadımıza yetiştin, bizi unutmadın, himmetinle karnımızı doyurduk. Elhamdulillah demiştir. Hizmetçi Şey Şehabettin'in yanına dönünce Şeyh ondan sorar. Sen o dervişi nasıl buldun? O da, ben onu deli buldum. Senin ekmeğini yiyor, nimeti Kutbettin Haydar'dan biliyor. Bunun üzerine Şeyh Şehabettin Sehre verdi. Hayır, hayır. Haydi git ondan müritliği öğren diye emretmiştir. Hadisi Şerifte şöyle buyurulmuştur. İnnelillahi azza ve celle fi ardi aniyyetun ve ahabbu aniyyetillahi ilahi ma raqqa ve safa ve aniyyetullahi fil ardi kulubul ibadis salihina. Muhakkak Allah azza ve celalinin yeryüzünde Feyz ve bereketleri almaya elverişli kapları vardır. Allah Azze ve Celle'nin kendisine en sevimli kapları da yumuşak ve saf olan kaplardır. Allah'ın yeryüzündeki kapları salih kullarının kalpleridir.